şey bitti artık İşte bu kadar Toprağa da üstüne örttüler mi Tamam Neyse ki taputun kapağına Adını yazmayı unutmamışlar Ameli Şördü İnsafsızlık etme Hiç değilse oğlu düşünmüştü bunu <gülüyor> Oğlu Baksana Mezarın başında ne kadar sakin duruyor Gözünde tek damla bile yaş yok Acıdandır kadın acıdan Sharon duygusuz bir genç değildir. Herkesin gözlerinde yaşlar titrerken o yere çakılmış gibi hiç kıpırdamadan duruyor. Gömülmekte olan onun annesi. 25 yaşında böyle arslan gibi bir erkeğin herkesin önünde ağlaması yakışık almaz. Ama amcası hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Oysa bu ölü onun ölüsü değil. Nihayet kardeşinin karısı. 50 yıl alkol insanı yufka yürekli eder. Hıh. Gözleri hep kıpkırmızı olur Ama herkes Romain'e Daha iştenlikle başsağlığı diliyor Onun elini daha güçle sıkıyor Öyle Oysa Romain'in dürüstlüğüne Ameli ve Joram'a karşı Dürüst davrandığına kim tanıklık edebilir Suçlamak için bir şey bilmiyoruz Evet Kasabada dedikodu duyulmadı Ama yine de herkesin içinde bir kuşku vardır Zavallı Ameli Daha 60'ına varmadan Beli bükülmüştü Gözümün önünden gitmez. Her akşam aynı saatte keçisini otlaktan alır, önüne katar. Ağır ağır evinin yolunu tutardı. Geçerken de iyi akşamlar deyip üç beş söyleşmeden gitmezdi. El yüzü tertemiz, zavallı. Çok şeye katlandı, sessiz sessiz. İşte, kapakta örtüldü. Herkes uzaklaşıyor yavaş yavaş Gel Gel gidelim Onu bize çağıralım yo, yo, yo. Bırakalım annesiyle son kez baş başa kalsın Anlaşılıyor ki buna ihtiyacı var Şerom'u demedim Bay Roman Şardöy dedim Bay Romen <gülüyor> Gelin bize gidelim Evet Roman gel iyi gelir sana Bilmem Ama Yok yok teşekkür ederim Jerome'la konuşmalıyım. Hey Jerome. Kıpırdamıyor bile yerinden ayı. Acısı çok. Değişiklik sarstı onu. Ben yanına gideyim. Bırak gitsin. Sevmem bu adamı. Alkolik adam. Herkes içki içer. 20 yıldır tanırım. Koca bir mide. Kıpkırmızı bir surat. Bu Ayas Şişko'nun Klemanın kardeşi olduğuna bin tanık ister. Ölümünden sonra daha da soğudum. Hiç güvenim kalmadı. Nasıl yani? ...kardeşinin ölümünden sen de başkaları gibi... ...onun sorumlu tutacak değilsin tabii. Kimse bilmez nasıl öldük Kleman. O gece ne oldu bilinmez. Birlikte yola çıktılar... ...sadece Roman döndü. İrlanda'ya mal götürmek için gittiler demediler mi? Ne var bunda? İkisi de gemici. Bir de ortak gemileri var. Ne gemi ya? Neyse. Kaza mı olmuştu acaba? Olabilir. Deniz berbattı o gece... Ama Klemancar diyor gibi kalın enseli, dev yapılı, güçlü ve sağlam denizci biri dalgalara yenilmez. O sıralarda araları iyi değildi. Hmm. Hadi canım sen de bilmeden kimseyi suçlayamazsın. Kesin olarak bir şey söylenemez. Zavallı Clemence'a soramayacağımıza göre ama çok kimse böyle düşünüyor. Sanırım Jerome'da. Allah'tan balıkçı Omonville onu yanına aldı da çocuk kurtuldu Ben bir şey diyemem Bak Bayromün'ün yanına gitti Hadi gel bitti artık Giy kasketini başına yürü Ne? Eve mi gidiyorsun? Bir kahvede oturup bir şeyler içelim diyorum Ben de seninle geliyorum öyleyse İhtiyarın evine böyle tek başına gidemezsin Heh, İhtiyarmış 60'ına bile vermemişti. Gel beni bekle Sen de baban gibi bana inat uzadın gittin Hey Jerome ya yetişemiyorum yavaşla Şöyle, Konuşacağımız şeyler var Ne konuşacakmışız Gemi var Gemiyi konuşacağız ihtiyar öldüğüne göre Hı. Gemi Boyaları dökülmüş saçları paslanmış Ha durdum ha duracak bir makine Sağlaş mağlaş İkimizin de tek varlığı Onunla denizi aşmak tarlayı paslı belle berlemeye benzer Balık avı için çok büyük Açık denizlere açılmak için tehlikeli Annen de ölünce senle bana kaldı Bir bu eksikti aramızda Başka ne vardı ki Hı. Tartışma yine başlayacak demek Kendimi bildiğim bileli olduğu gibi Böyle bir günde bile bir an rahat kalmayacak mıyım? Sen oldum olası beni sevmedin. Sen de beni, ne de babamı. Neyse. Bu gemiyle ne yapacağız? Denizcilik mi oynayacağız? Sanki bu meslek sadece para kazanmak için yapılmış. Ama para kazanmak da gerek. Evet. Ama ceviz kabuğu gibi bir tekneyi ne olduğu belirsiz adamlara bilmem hangi karanlık işler yürütsünler diye kiralamak denizcilik değildir. Babam bu tekneye denizgül adını bunun için mi vermişti? Böyle işlerde kullanmak için fazla güzel bir at Son yıllarda kiraladım Tek başıma yürütemiyordum Hem annene de pay veriyordum Heh. Ölmeyecek kadar Ancak oğlunu büyütecek kadar Oğlun onun bir şey dediği yoktu ki İnsan parasızsa üstelik de kadınsa Ne denli ezilir Beni gemiden uzak tuttun Önceleri miço gibi bile yanına almak istemedin Sonra denizciliği ve gemiciliği Çok iyi öğrendiğim halde yine gemiye sokmadın beni Sen büyük gemilerde çalışmayı iyi eyledin Çin'e bile gittin. Hayatımın en güzel yıllarıydı onlar. Ama ihtiyarın da kusuru vardı. Bana babamın gemisinde bir yer yapmayı beceremedi. Ama artık her şey değişecek. Değişecek. Beni rahat bırak şimdi. Peki, peki. Acını anlıyorum. Annenin hatırı için ses çıkar. Annemi karıştırma. Rahat bırak beni diyorum. Rahat bırak. Ne alıyorsun Jerome? Ben senin amcanım. Bana saygı göstermelisin sersem. Saygı mı? Sana mı? Evet bana. Sonra neyse bugün ya da bir başka gün konuşmalıyız. Bir başka gün olsun. Peki peki ben gidiyorum ama bu böyle bitmez. Ben nasıl istersem öyle biter. Görüşürüz. Zavallı ölünün anısı için bekleyeceğim. Onun anısı için anlıyor musun? Rahat bak beni! Şimdi verdi e, Bulaşık yıkıyordum dün geceden kalma Sabahları erken çıkıyorum zamanım olmuyor e, Canı sıkkın gibi Önlüğümü çıkarayım geliyorum Sen salona geç Ay salon demez miyim Tek oda bir de mutfak olan yeri salonu mu olurmuş e, Anne nasıl Jerome e, Biraz daha iyidir umarım Hayır Öldü ya. Beklenirdi zaten o, Ne zaman toprağa verildi Bu sabah Annemi tanımıyordum bile Mary Louise Neden ağlıyorsun Annelerin ölümüne hep üzülürüm Kendi annemi hatırlarım da ondan Peki peki 25 yaşında senin gibi güçlü kuvvetli bir kız Hemencecik ağlar mı e, Sulu gözlü olduğumu bilirsin Hem şu saçlarını biraz tara da Otur yanıma e, Rüzgardan aldı. Hangar öyle esiyor ki Eve gelince tarayacak zamanım olmadı Hani seni hangardan alıp başka bir yere vereceklerdi Müdür Marie-Louise çok sağlıklıdır, güçlüdür demiş Başkası kışın o hangarın rüzgarına dayanamaz demiş Sen beni beğenmiyorsun ama gördün mü herkes nasıl etli canlı buluyor <gülüyor> Beni de güldürdün Seni beğenmesem her hafta gelir miyim? Ama hiçbir gün ne güzelsin demedin Eh güzel değilsin ki Olsun ama seni çok seviyorum Jerome Neden benimle evlenmiyorsun? Benim gibi bir serseriyle evlenir miyim Marie-Louise? Tüm ömrü denizlerde geçen. Nerede sabah orada akşam birinden koca olur mu? Ah, e, gecenin bu saatinde kim acaba? Bakayım. E, son metalik kahvehanesinin çırağı. Bay Jerome Jardieu burada mı diye sordu. Sana bu pusulayı bıraktı. Evet. Orada olacağını biliyordum. Gel beni son metalik kahvesinde bul Çok acılı bir işim var Önemli Röme Ben gitmeliyim Ay, Hemen mi? Evet önemli bir iş olmalı Ama beni daha öpmedin bile Heh. Gel <gülüyor> Gelecek sefer sana bundan daha kalın bir palto alırım Hangarda üşmezsin Teşekkür Heh. ederim Ceron Yakında gelirsin değil mi? Hoşça kal. Son dakikada gelecekler Bunun için de senin hazır olman ha, ha Geldin birşey rom Gel otur otur çek sandalyeyi Onları alır almaz hemen açılırsın Gemi havuzdan çıkmış Hazır bekliyor ol Ne oluyor son dakikada gelecek olanlar nedir Kesme sözü cevap Sormak hakkım değil mi Kızma canım sandıklar gelecek Anlatacağız sana ha, e, Sidobru tanırsın değil mi Evet O da iyi denizcidir ama şimdi karada çalışıyor Neyse neyse <gülüyor> İşin zor yanı tayfa bulmak Acele olduğuna göre oh, Korkma ben bulurum ee, Biz buluruz değil mi Jerome? Denize mi açılıyoruz Öyle Sidob bana bir iş getirdi ee, Anlatırım sonra Tayfaya gelince işsiz çok Değil mi Sidob Öyle bir iki işsiz eksilir ha? <gülüyor> Benim lafım geçmiyor bakıyorum <gülüyor> sana, sana soran Mesela... Sen yarısını alacaksın hemen. Bu kadar acele gitmek gerektiğine göre iş önemli İyi tayfa bulmak gerek yani Yapacağımız işe göre Ama gemiyi her şeye rağmen sonuna dek götüreceğiz <gülüyor> Gider gider Bana güvenebilirsin Her şey iyi güzel de görüyorum ki Bütün bunlar benim dışımda hazırlanmış Hem de annem daha yaşarken Bir günde olmadı ya Ne zararı var iş iyi sen ona bak Orası öyle Amcam yaş tahtaya basmaz Neyse canım Yarım denizde olacağım Bomboş kalan o eve girmeye gücüm yok Ayını dağılacaksın E ee, oğlum Bize iki kalma getir Sinop Seni bir tane daha içer misin? İstemem Elmana kısmını sevmem aslında eh, Şimdi artık nereye gideceğimizi sorabilir miyim? Elbette Köstence 15 güne kadar orada olmalıyız Romanya Havur'dan kalkıp Köstence Ne güzel bir kez daha gitmiştim. Ne götüreceğiz diye sormuyorsun. İster jiklet ister lahana olsun. Ne umurumda? Silah değildir umarım. Sersem. Enseme bir kurşun yiyip öbür dünyayı boylayacak göz var mı bende? Biçer <gülüyor> döver makineleri parça halinde. demesi doğru. Evet evet. Güzel pahalı makineler ama ya iyi buğday yetiştirilir. Ve sen bu makinaları bizim Salahpura'ya emanet ediyorsun ha? İşi işi yoksa sürme. Çocuk değilim, işi sağlama baladım. Öyle değil mi Roman? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Geminin sigortasını yeniledim. Hem de yüksek bir primle. Ne gereği vardı? Evet. gereği gereği. Her zaman her şeyin gereğini düşünürsün. Yok uzun gemi zorlanacak Akla yatıyor ama masa İster kabul et ister etme Ben primi ödeyecek değil miyim he? Ben değil miyim? Bakalım bizim bu salaş ne zaman Son soluğunu verecek <gülüyor> 15 gün denizde kalacağımıza göre Bize en az 7 tayfa gerekir Mesela Tezgah başında duran o ikisini alabiliriz İyi denizcidirler Uzun süredir karadalar Her gece içtiklerine göre Paraları kalmamıştır He, ne dersin? Yo yo yo, beni karıştırmayın. Gemi sizin, adamları siz seçin. Benim ilgim yok. Tanımak istemem hiçbirini. Kızacak, ne var bunda Sidof? Fikrini sorduk. Kes artık, kes Jerome. Velalım <gülüyor> paraya. Al. On bin frank. Bir yirmi bin demiştik. Yarısını Jerome'da verdim. Sözleşme var. İkimizde imza alacaksınız. Sandıklar gece gelecek. Yüklenir yüklenmez yola çıkarsınız. Köstence uzak. Merak etme. Gününde veririz. Hadi, hadi hoşça kalın. <gülüyor> güle güle, güle güle Snob İyi adam ha Belki, ben sevmem de bunu isteyen yok İşi ben yürütebilirim değil mi? Nasıl istersen öyle yap Yeter ki ben denize açılayım, görevimi yapayım Sen beni de sevmezsin canım. Görüşlerimiz ayrı Düşüncelerimiz ayrı Eskiden beri sevmez Başka türlü yapabilseydim Ben de seninle denize çıkarmaydım sanıyorsun Yol boyunca her yaptığımı kötüleyeceğini adım gibi biliyorum Ama sen de şunu bil ki emir verecek benim Çünkü amcanım ve bu işi ben buldum Tersini söyleyen yok Ne istersen düşün gelir Zaten seninle yapacağım ilk ve son yolculuk olacak Benim de istediğim bu oh, dalgalarla çok uğraştım dur Tek isteğim ufak bir kulübe alıp yerleşme oh. Sabahları on bire doğru yatağından kalkarsın, akşamdan kalmışsın. <gülüyor> Dilin <gülüyor> paslı. Gemiye satma yollarını arıyor öyleyse Yok, karşı çıkmaz mısın? Yeter ki paramı al. Sen de yeter ki yüzümü görme. <gülüyor> peki, peki anlaştık. Deneyeceğim. Belki zor, belki sandığımızdan kolay buluruz alıcıyı. Neyse ben gidiyorum. Yarın erkenden gel. Tayfa aramaya çıkacağız. Peki isteğim bu boğuk, bu tırmalayıcı sesi kısa zamanda artık duymaz. Peki sevdiğim ölüden sonra hayatımda hiç hak etmediği yere alan bu yaratığın hala yanımda olmak ne acı. Her zaman sarhoştur ama garanti ederim iyi makinistir. Hem de sağlam yapılı. Ee, o gürültünün karşısında başka türlü dayanılmaz. Çağır da bir konuşalım. Hey, Flemik, biraz gel buraya. Ne var? Bana içki mi ikram edeceksin, meyhaneci? İçki değil ama iş. Bunlar sefere çıkacaklar. Gemilerine bir makinist arıyorlar. Ha? Olur. <gülüyor> Daha önce nerede çalıştın Plenik? Nora'da. İsterseniz Nora'nın kaptanına sorabilirsiniz. İşi iyi bilirim. Pek. Araştırırız. Araştırmaya gerek yok. Ben kefil olurum. Zaten zamanımız da yok. Yarın erkenden gemide olur. Tımdayız. Denizgülü. Ha. Şafak'tan önce olurum. Kazanda ilk ateşi tutuşturmak için gün doğmadan gelmeliyim. Bu gece içtiğin yeter. Git hemen yat. Hoşçakalın. Size bir tayfa daha getireceğim Çok işinize yarar Sidor sizi buraya göndermekle iyi etti En iyi denizciler benim meyhanemde bulunur Bakın şu masada tek başına oturan var ya Evet görüyorum Muşel Karısı öleli her gece gelir buraya İlk günler bitikti Karısını çok sevdiğinden sanmayın Ama Cadaloz'un bağırmaları Emirleri adama öylesine işlemiş ki Ölünce sessizlik onu ürküttü Karanlıktan korkan çocuklara dön. <gülüyor> Bu adam bizim işimize nasıl yarar ya öyle değil Baksana şimdi ona Tuttuğunu koparır 48 yaşındadır Boysuzdur ama kolları sağlam Yıllar boyu cadalos kadın durmadan Ne çirkin adamsın sana fasulye yok Göbeklendin diye adamı deli etti Pek de yalan söylememiş Bunların doğru olduğunu o da biliyordu Kendini savunmazdı zaten ama altın gibi bir kalbi var. <gülüyor> bize kalbi değil. Gemiciliği gerekli. 15 yıl gemilerde çalıştı. Güvertede her işe koşun. Ee, bence kabul. Sen ne dersin Jerome? Olsun. Çağırayım mı? Ee, sonra konuşuruz. Ee, şey bize bir kişi daha bul. Güverteye biri daha gerek. Oo, bu gecelik bütün torbayı boşalttım. Yok başka. Ee, Vuhadriye'yi alalım. Vuhadriye mi? Hı. Nasıl olur? Saat 3'e geliyor. Meyhane kapanacak. Siz biraz daha konuşun sonra paydoğuz Ben paraları toplayayım Seninle Vuvadriye'nin arasında değil miydi o iş? Dört ee, beş yıl önce Adam her şeyini senin için bırakmıştı Sonra da karısının parasını bir güzel yedin ve sokağa attın Kendi gitti Bırak şimdi Bir yıl sonra onu Havr'da gördüm Sokaklarda müşteri arıyordu Kes artık Bana ahlak dersi mi vermeye kalktın İşimize yarar mı yaramaz mı sen ona bak Gelir mi? Adam iyi denizci, gemiyi iyi tanır Öyle, babamla kaç kez sefere çıkmıştı Ona bir borcum var, ödemeliyim Hem ben kin tutmam O da tutmaz mı? I tutmaz Nereden biliyorsun? Biliyorum, o Açlıktan ölüyor, yalnızlık yaramadı ona Ne utanmaz adamsın Senin için geçmişin hiç önemi yok mu? Başka bir şey düşünmez misin sen? Vadriye seninle sefere çıkmak zorunda kalmış. Ne umurum. bizim bizimle sefere çıkacak. Ne adamsın Gelsin bana ne. <gülüyor> Geç oldu ben gidiyorum. Evde yalnız kalmak istemiyorsan gel benimle. Hayır. Meyhaneci izin verirse şu kanepi üstünde uzanırım. Aa, nasıl istersen. Ee, nihayet gidiyorsunuz demek. He amca dur bakalım. Tayfayı tamamladık. Kim eksik? Bir kaptan ister. Heh, olmasa da olur. Öyle ya olmasa da olur. İkiniz de... Sen karışma ihtiyar. Kepenkleri çekersin acele etme. Bir kaptan daha gerekli. Neden? Bu kadar adam yeter. Günde 18 saat dümen tutamam ben. Ben kendi isteme düşeni yaparım. Belli olmaz. Bana baksana sen. Adam kandırmak adetim değildir. <gülüyor> Değilmiş. Şimdi seni kaptım. <gülüyor> hey durun durun. Ey Allah'ım bir bu eksikti Oturun yerinize be Sen de çekil bakalım İhtiyar olmasaydım ikinizde ensenizden yakaladığım gibi sokağa atardım Peki Peki oğul. Git bul birini Gemi benim olduğu kadar senindir de Çok uzun zaman değil Ama o zamana kadar rahat bırak beni Bol kimi istersen Yeter ki işinin ehli olsun Bu kez de kafanın dikine git bakalım ben kendimi sorumlu tutmam Anlaşıldı mı? Of oh bey! Kapıyı kıracaktı Geceyi şu kanepenin üstünde geçirmeme izin verir misin Hikari? Yayları bozuktur Olsun Zaten üç saat sonra şafak sökünce gideceğim Olur delikanlı Ben yukarı çıkıyorum Fenir yanık bırakacağım Giderken kapıyı arkandan çek yeter Oldu sağ ol. Seni durmadan dolaştırıyorlar Yok burası kapandı öteki şirkete git Yok başka yere git eh, Haklısın ama öyle İşi tasfiye etmişler Borçlarını da alacaklarını da ötekine devretmişler Paranı alamayacak mısın yani Verecekler elbet Ne zaman kim bilir Anlatmadın mı durumu Anlatmaz olur muyum Karım kızım 15'e önce verdiğiniz avansta ne sıkıntılar çekti Geri kalan paramı verin lütfen dedim Evet Sıraya koymuşlar Bari geminin bu seferine çıksaydım Kontratın buraya kadar. Gemi yola çıktığın. Geminin ikinci kaptanı beş parasız. Çoluğu çocuğuyla sokağa atılırım. Hey, özür dilerim. Gemici misiniz? Evet. Konuşmalarınızı istemeyerek dinledim. Sabahın bu saatinde yolcu salonunun bir köşesinde... ...üç kişi bir kenara büzülmüş oturuyorlar. Neden diye düşündüm. Şaştım. İster istemez ilgilendim. Küçük kız hastam... Hayır, çok yorgun. Uyudu. Otelin parasını ödedik ve çıktık. Cebimizde 28 frank kaldı. Küçük acıkmıştı, ona bir şeyler yedirdik. Geceyi garda geçirelim dedik. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hemen bir iş bulmam gerekiyor. Çok zor biliyorum. Şehirde hiç kimseyi tanımıyorum. Çalıştığım gemiyle kontratım buraya kadardı. Böyle şeyleri bir yabancıyı anlatmayı sevmem ama... ...insanın beş yaşında bir kızı olunca... Hangi gemilerde çalıştınız? Çalıştınız. Siz de mi gemicisiniz? Evet. Kağıtlarımı göstereyim? Göreyim bakayım. Oh tabi transatlantik değil bu gemiler. Hı -hı. Ama bakın hepsinden bonservislerim var. Hı -hı. Diplomam yok ama hepsi benden memnundu. Hiçbiri kapı dışarı etmedi beni. Görüyorum. İş bitince ayrılıyorum. Bu ufak şirketler böyle. Herkes deniz nakliyat şirketinde çalışacak değil ya. bakıyorsunuz değil mi? Beş yaşında daha küçük gösteriyor cılız. Biraz halsiz görünüyor. Ee, Köstence'ye mal götürmek üzere ikinci kaptan olarak bizim gemide çalışmak ister misin? <gülüyor> Hem de sevinerek oh, Tanrım hiç ummadığımız bir şans Yoksa bu geceyi de sokakta geçirmek zorunda kalacaktım <gülüyor> Teşekkür ederim bay Jerome Jerome Jardin Senin adın? Nel Köstence'ye makine parçaları götüreceğiz Gidiş geliş bir ay sürer Kiminle çalışacağız? Gemi benim yani amcamla benim Yedi bin tonluk bir şey <gülüyor> Gıcır gıcır yeni değil ama götürür. Bir bardak şarap içelim mi büfede? Yok <gülüyor> Yo, teşekkür ederim. İçki içmem. Nasıl istersen. Al. Ee, 300 frank. Karın ve çocuğuna otelde bir oda kiralarsın. Yarın öğleye doğru Stobrin yazanesine gel. İşte adres. Ee, tamam mı? Amcam ortadır. Ben yoksam bile benim gönderdiğimi söylersin. Şey iki satır bir şey yazsanız. Aa, haklısınız bayan. Hı hı. Alın Janne'li kaptan olarak tuttum Ona bir avans ver ve sözleşmeyi imzala Memnun olmadın mı? Üzün tüm küçükten ayrılmak Beraber olur olmaz hemen ayrılmak zorunda kalıyoruz Ondan uzaklaşamıyorum Oysa hiç beraber olamıyoruz Neyse annesi var Ne yapalım böyle Sizin çocuğunuz var mı Bay Jaron? Hayır Olunca nedeni sevildiklerini siz de anlarsınız Bilmem Hey Cebo Hoş geldin Cerrahım. Ne Nöbet ne yok Sefere çıkıyor muyuz İyi bildin Yok <gülüyor> Yo, böyle şeyle alay etme Bunca yolu alay etmek için mi geldim sanıyorsun Ne bileyim inanamıyorum Annen nasıl <gülüyor> Öldüm ne zaman? Dün sabah gömdük. Zavallı Ameliyya. Bunca derde dayanamadı demek. Belliydi. Şimdi ne yapacaksın? Dedim ya. Sefere çıkacak. <gülüyor> Demek doğru, <he? gülüyor> doğru. Ya ben, biliyorsun ki bana söz vermiştin. Denizgülü benim olur olmaz ilk seferinde sana iş veririm demiştin. Sözümde duruyorum. Ne zaman yola çıkıyoruz? Bu akşam. Bu akşam mı? Yetişemez misin Yetişemez olur muyum? Dükkanın kepengini çektim mi tamam? Zaten içinden ne mal var ki? Şeker, nohut, fasulye. Bozulursa bozulsunlar. 15 yıldır denize çıkmadım. Hiç değişmemişsin diye bu. Kim derdi ki altmışlığındasın? Ufak tefekler yaşını göstermez. Yani. Sen öylesin. <gülüyor> Sen biraz otur. Ben tavukları tavşanları komşuya emanet edeyim. Bavuluma bir iki pırt atayım geliyorum. <gülüyor> Çabuk <gülüyor> ol geç kaldık. <gülüyor> Amcam yine homurdanır. merak etme. Merak etme. <gülüyor> Bak geç kalmadık Aa, e, Gemi yüklenmemiş ki nasıl olur Gel çıkıp bakalım güverteye Haydi. Hey Kimse yok mu oh, Ben varım bu Guadri. Guadriye sen Hı? misin Benim Heh. gelin Gemide kimse yok mu? Nereye gittiler? E, bu gece yola çıkmıyor muyuz? Çıkıyoruz yarım. Ama amcam bütün tayfaları köşedeki bir ahniye götürdü. Evet. Ben onlarla kalmadım. Karımdan söz ederek sataşmaya başladılar. Çıktım geldim. Anlasınlar ki bu konunun açılmasını istemiyorum. Yoksa yol boyu sürer. Haklısın Vahdye. Ha, i̇şte geliyorlar. Evet, gelebildin. Nerelerde sürttün bu evet, saate kadar. Hadi herkes iş başına. Gemine birini bırakabilirdin. Niçin? Bacıyı çalacak değiller. Lafı değiştirme. Neden bu saate kadar kaldın? Her şeyi üstüme bıraktın. Bu arada... işte o kadar. Boşuna yorulma. Seni... Bana kaptan diye gönderdiğin o sız kaşey nedir? He? Bir tükürükte boğulur o be En ufak bir işi yapmak için bile izin istiyor Dümen tutmasını biliyordur umarım Çok iyi bonservisleri var gördüm Ya o miço 15 yaşında mıdır nedir Sağlam delikanlı Bak bütün bunları sen aldın sorumluluk senin Ne demek bu He, Neyse neyse Al bakalım işte kağıtlar İmzala Sidob mallar yüklendikten sonra alacak parayı bana verdi Sandıklar yüklendi mi Hı, ah, Hayır ama bu gece burada olur dokuzda Anlayamadım Yanaşacak bir yer buldum dalga kıranın arkasında Neden burada değildi orada Orada daha bol yer var Kamyonlar oraya gelecek Her şey yolunda giderse gece demir alırız Nasıl istersen Gel ölüyse kaptan köşküne çıkalım evet. Hadi Sen dümene geç Dalga Kıra'nın arkasına çek Alatlar Fora Açıl geriye İngiliz gemisi çıkış istiyor Haklı Dalga kranın arkasına gideceğimiz aklına gelmez Via böyle, yavaş. Kamyonlar geliyor. Sen ilgilenme, yüklerler onlar. Sidop, zarf atıyorum, yakala. İmzalar tamam. Ben yemeğe iniyorum. Sonra gelirim. Tam yağ ol. Liman yavaş yavaş uzaklaşıyor. Dalga kırığında fenerler yanıp sönüyor. İçimde bir sıkıntı, bir Bir yalnızlık. Dalga kıranı geçer geçmez sarsıntı Başladı Burnu batıya çevir Yedi milyon ver Yedi milyon ver Saç levhalar sanki perçimlerinden sökülecek. Dost doğru gidersen daha az deniz yeriz. Bu gemi her zaman böyle sallanır mı? Babandan hiç duymadın mı? Babamı karıştırma şimdi. Her zaman böyle sallanır. Yerimilden aşağıya inersen gemiye hakim olamazsın. Üste çıkarsam? Çatla. Ne mal. <gülüyor> Söylüyordum sana. Böyle bir gemiyi kim satın almak ister? Ben de sana bunu sorardım işte. <gülüyor> neyse, neyse. Gel, dümene geç. Peki Bay Roman. Dana yiyecek bir şey ver Tiyabu Bir parça haşlanmış et biraz da ekmek verebilirim hmm. ah, Buyur Kumanyayla biraz ilgilenseydin iyi olurdu İki günlük dana ve domuz etimiz kaldı Sonra Sonra tuzlanmış etlere yatacağız Patatesler dersen filizlenmiş Reçeller şekerlenmiş Ya mutfak eşyaları Bıçaklar kesmez Deliksiz tava bulana aşk olsun Yok hmm. bu yerine. İhtiyar hamanı buraya gelersin demişti Sığar mı? Ötekilerin kamerasına gittim Laf aramızda Zavallılar zaten balık istifi gibi İkinci kaptan bile orada İnan bana insana <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> Gelmeyi sen istedim. Evet Sana bir şey demeye hakkım yok Ama her şeyi ihtiyara bırakmamalıydım Her neyse Ah, ah ama illa şu sarsıntı işte ya bu. Gidiş geliş bir ay yolumuz var ben ambara bir ineyim Sandıklar iyice istif edilmiş mi bakayım ee, Koridorun ucunda bir lamba olacaktı Tiyabon e Vardı Belki ihtiyar almıştır Aa, Hayır Amcam kamerasına gidip bir şeyler içecekti Neyse bu lambayı al Ambarda o fenerle ne görebilirsin Sandıklar demek ileri bölmedi Tuhaf Buraları neden malozlarla doldurmuş bu adam? Paçavralar, Porçelen kırıkları Bir de otomobil koltukları Bir tak bir tak Sandıklar bunlar Üçer üçer dizilmiş İyi Hmm. Sağlam bağlamışlığı ee, Birim var orada ee, e, Sen ee, misin? Evet benim amca yer, yer, Yerde ışık gördüm ee. <gülüyor> Duymadım geldiğini Çok meşgulüm Ne yapıyorsun? E, teknenin saçlarını kontrol ediyordum Ne var saçlarda? Şey Bazıları tam birleşmiyor Aradan su sızıyor Perçinleri aşınmış Büyük bir sarsıntı bizim salaş buru dibe yolla. Oh. Eğirince zor kalkıyorum. Demek koridordaki feneri sen almışsın. Biraz bir şey içeceğim demiştim. Baktım kameram boştu. Ne kontrol mü ettin? Yok inerken önünden geçtim. Kapı açıktı. Gemi yalpaladıkça çarpıp duruyordu. Ambarda sandıkları kontrol etmek istedim. İyi istif mi diye? Yani? <gülüyor> ne yık ha? İlk bakışta önemsiz gibi gelir ama. Lahana değil içindekiler. Bak şu 24 sandık ne eder biliyor musun? Hayır. Tam 120 bin papel. 120 bin papel? Konşimento'da hmm. 120 bin papel yazılı. 120 bin papel ya oğlum. Şaştım. <gülüyor> İnanılmaz ama öyle Rakamla da yazıyla da belirtilmiş Şu Sidor ne adam <gülüyor> Ben tutmam <gülüyor> O senin bileceğin iş Gemiyi kaça sigortaladı haberin var mı? 300 bin kağıt Bak bak şu demir yığını 300 bin kağıt <gülüyor> sona denizin dibine yolla diyor şeytan Bizlerle beraber Hadi üstünde durma hayal bunlar O cesareti bulamayız Bizler pısırık adamlarız Güçlü erkek olamayız Oh, Şişe cebinde mi dolaşıyorsun artık Ne ah Solun içki kokar elbet Tiksindin mi Hmm? Güçlü erkek değilim ama Güçlülerle iş görmesini bilirim Bu işi kabul etmekle çok iyi ettim Jerome Bir gün bana teşekkür edeceksin Hadi çıkalım Feneri al Düşene Düşene Güneye batıya çevirdim. Ak bununla döküntü kayalar var. Sen çekil. Dümeni bana ver. <gülüyor> Nasıl isterseniz Bay Roman. Burnu döner dönmez açık denize çıkarız. Büyük dalgalar gemiyi çok yalpalatır. Biliyorum. Bunu hesapladığım için Güney batıya çevirdim. Haritanız eski 1923'ten. Her yıl için 16 dakikalık manyetik açılım yüzdesi hesaplayarak burnu çevirdim. Kitap mısın be adam? Hadi Hadi gidip uyuyabilirsin Ya nöbetim gelirse? Meraklanma Sana ihtiyacımız olursa çağırırız Emredersiniz İyi seyirler İyi uykular ne Ona neden bu kadar sert davranıyorsun? Çok bilgiç oluşu sinirime dokunuyor Bak Bak Şu listesine bak Ben hangi saatte yatarım kırmızıyla sen hangi saatte nöbet tutarsın yeşiller? O hangi saatte maviyle gösterilmiş? Sanki halk gemisi kumandanı. Ama transatlantiklerde de çalışmış. Başka türlü yapamaz. Her şeyi hesaplamış. Tek şey dışında. Sonunda <gülüyor> sonunda ne olacağını işte onu onu bilememiş. <gülüyor> Sarhoşsun. Boğuluncaya oluncaya kadar içmen gerekli mi? Konuşmasın. Ne işe yarar bu zırtıtlar ha? Günün yarısını bu listeyi hazırlamak için harcamış. Al, al, al işte. istem, iste, istemiyorum. Ben kendim yapacağım. İyi yaptığını düşünerek hazırlamış. Neden yırtıyorsun? Ben de yaptığımı düşünerek Sidobur'la anlaşmayı kabul ettim. Deniz Gülü'yle birlikte el gibi değerli birini de denizin dibine göndermeyi düşündüğün için bu kadar sinirlisin amca. He? Neyi? Git yat. Sana da ihtiyacım yok. Gereksiyse uyandırırım hadi. Git git yat. Ya da ya da gidip ambarı bir dolaşsan daha iyi edersin. Öyle değil mi? Biri sandıkları çalmasın İster istemez yola İster istemez yola geleceksin <Gülüyor> Temiz hava iyi geldi. Makine sesinden, dalgaların hışırtısından başka bir şey duyulmuyor. Hmm? Kim var orada? Aa, benim Serum. Ha. Biraz hava alayım dedim güverde ha. Açık hava sinirleri gevşetiyor insan. Çok da duygulusun Vadriye Yemekhanede herkes beni tiyeye aldı. Hepsi öğrenmişler amcanın, karımın nasıl aldattığını. Sonra da nasıl sokak ortasında bıraktığını. Denizciler böyledir. Gemide başka neyle zaman öldürecekler. Aldırma bu Vuhadriye. Sen de onlarla gül geç. Hmm. İnsanlar kötü değil mi Jero? Öyle Hadi ben gidiyorum. Sen de yat artık. Hepsi çekilmişlerdir razılarına Ben de uzanacağım Biraz uyumalıyım Hiç değilse bir saat Görün her şeyi daha iyi düşünebilirim Sidobur'la anlaştım diyor Ama nasıl 120 bin papel. Sandıktaki mallar çok daha az mı ediyor Görmeliyim Tuğla bunlar Evet tuğla Ne aptalım Daha önce anlamalıydım Soluğu kesilen bu tekne parçasından bir anda Çıkarla en kolay kurtulma yolu bu diye mi? Amcam sandıkların tuğlayla dolu olduklarını biliyordu Bana neden söylemedi makina parçaları yerine tuğla yüklüyor Demek kontrol etme gereğini duydum Ambar indim, bir sandığı söktüm Samanların altında elime madeni bir sertlik beklerken Baktım hepsi aynı büyüklükte kalıplar Bir sandık Bir sandık daha açtım Hepsi tuğla Sido bana teklifi yapınca hemen kabul ettim Bu baş belası Tekneden sen de ben de Başka yolla kurtulamazdın Karadayken bana söylemedin yok Aa, bana kızmamalısın oğlum. Kafana hep seni ve anneni aldattığın fikri sokulmuştu. Hı. Denizgülünden çok kazandığımı, annene az verdiğimi söylüyorlardı sana. Ben olmasaydım annen seni nasıl yetiştirirdi? Geç şimdi bunlara cevap ver bana neden söylemedin? Tekneyi gördün. Bu çakar almaz makinelerle iş bulmak için nedenli zorluklar çektiğimi. Ne... La! Seninle konuşulmaz ki Anlaşıldı Anlaşıldı Geçmişe dönmek istemiyorsun İyi bildin Madem ki o dilden anlamıyorsun Peki o halde sadece iş konuşalım Senden istediğim bu Annenin ölümünden sonra aramızda tek bağ olan bu gemiden kurtulmamız gereğini düşünüyordum. Cenaze günü mezarlıktan dönerken Sidob bu teklifi yapınca uygun buldum. Ne sansardır o Sidobr? nasıl istersen öyle düşün. Başka ne yapabilirdik? He? Satmak? Kim alır? Bu işte ise sadece susmasını bilmek yeter. Herhalde herhalde Sidobr konuşacak değil. Anlaştık. Üçte ikisi onun, üçte biri bizim. Oysa tüm tehlike bizde. Hı, öyle gibi görünüyor ama eşit. Üçte iki alıyor ama şirketlerle hesaplaşacak olan o. Ya köstence de teslim almaya geldiklerinde? Hı, hı, kimse gelmeyecek. Biçimde ayarlanmıştır. İşin içinde bir kişi daha mı var? Yok korkma. Bu onu ilgilendirir. İki şirkete satış yapmış. Elbette ki şirketler çatışacaklar. Sigorta belki tümünü... ...tazmin etmez ama... ...Sidobr çözümler... ...hadi canım... ...tasalanma... ...biz elimize geçecek paraya bakalım... ...Sidobr'un <gülüyor> bize parayı ödeyeceğinden emin misin? Ya bak... ...onu tanırım namuslu adamdır. Ha, Ne demezsin... İşte gemi hikayesi de böylece bitmiş olur... Ha? ...nasıl iyi ettin mi? Evet, evet... <gülüyor> Hadi... Hadi git yat şimdi. Bütün bu konuşmalarımız uykunu kaçırmasın. Cebelitarık'a gelmemize daha iki saat var. Geceye rastlattım. Kontrolü kolayca atlattıktan sonra seninle ambara ineceğiz. Göreceksin her şeyi iyi ayarladım. Bir iki kaplama söktük mü. <gülüyor> bu külüstür dibi boylar. <gülüyor> e, tayfalar? Hı? Aa, yumurtaları kırmadan omlet pişirilmez evlat. Ah, bu saatlerde hepsi yemekhanede toplanmış, şakalaşıyorlardır. Ambara inerken anahtarı üzerlerine çevirmek yeter. Ama olmaz öyle şey. Ben de ben de acırım. Hele hele boya İyi yemek pişiriyor Pişiriyor ama İki kurtarma sandalı var büyüğü hepsini alır Bırakalım şanslarını denesinler Karaya ayak basar basmaz da Konuşsunlar değil mi Bir geminin dibi boylaması için Açılması gereken yara Öyle kendi kendine Oluşmaz evlat Adamlar konuşurlar hiç kuşkun olmasın Anlaşılır Her şeyi düşünmüşsün ha, Haklı değil miyim Hadi Hadi git uyu Hiçbir şeyden habersiz içip şakalaşıyorlar Şarap ve sigara kokusu dışarıya kadar çıkmış Ama onlar bu kapıdan çıkamayacaklar Anahtarı bir devir yaptırdık Bölmelerde istedikleri kadar yumruklasınlar. Lümbozlara koşusunlar. Sular dolmuştur bile. Ambardaki fareler gibi ölürler. Anahtarı bir kez çevirmek ne kolay. Ama ama gör. Ben bu işte yokum. Sen? Döndüm Kapıyı kilitlemeyelim Bir suç mu Aa, Saçmalama Eline yepyeni bir yaşam geçmişken Kendini aşağılık bir yaşayışa Karanlık günlere mahkum etmek suç değil mi evlat Kaçmayı Tasarlayan bir hükümlü Gardiyanları yok etmeyi düşünmez mi? Hı? <gülüyor> hem, hem bu işi ben tasarladım ben. Ama ben, ben de ortak oluyorum buna. Hadi git yat artık. Tamam. Tamam. Hiç kimse hiçbir şeyin farkında değil. Hiçbir şeyin. Hiçbir şey. Ne güzel eğleniyor Deniz Hadi gidelim Koridordaki el fenerini alırız Yürüsene Hayır Güzel Önce şu kapıyı kapyalım. Bir şey mi var? Evet. Ben yokum. <gülüyor> Öyle bir önceleri ilgili çekmiş görünüyordu. Düşündüm. Mü? Olmadı mı? Çok geç oğlum. Kağıtları imzaladığını unutuyorsun. Sonra? Sonrası, sonrası gemi köstenceye varınca sen de benim gibi enselenirsin. Yirmi yıl kodeste kuru fasulye yemeği yiyiliyorsun belki. Boğazına kadar battın yavrum. Bunu iyice kafana yerleştir. Boğazına kadar. Köstence'de malları kimse almaya gelmeyecek biçimde ayarlandı demiştin. Oh, o zaman bunları konuşmamıştık. Hadi oğlum hadi, mantıklı olmalısın. Özellikle başka biçimde davranamayacağın zaman. Böylesini düşünmedim ben. Bak Jarom, gaddar biri değilim. Hiç kimsenin ölümünü istemem bende. ...adamlara kolaylık sağlayalım diye düşünüyorsan... ...bunu istiyorum. Evet, evet biliyorum. Hayat zor bazen. Ama ne yapılması gerekiyorsa... ...onu yapmak zorunda kalıyor insan. Hadi, hadi. Keski aldın mı? Hayır. Cebeli Tarık'tan önce bir şey yapacak değiliz. Ambar'a gidip... ...yerleri saptayacağız. İlk gece... Bu saç levhayı biraz yerinden oynatacağız ki... ...ertesi gece sadece 15 dakikalık işimiz kalsın. Marok'la İspanya arasında batan ilk gemi Denizgülü olmayacak. Lukiya adlı bir geminin orada bir mayına çarptığı söylenmişti. Bak gördün mü? Gerçek bilinebilir mi? SOS verilmedi. Gemimizde telsiz yok. Ya kurtarma sandalları diye düşünürlerse? Oh, Taktın kafana şu kurtarma sandallarını... Gemi su almaya başlayınca ikimiz küçüğüne bilerek açıldık diyeceğiz Büyüğünü tayfalara bırakmıştık ee? Deniz denizi boylasın diye daha önce onu gemiye mıhırlayacağız Su üstünde kalan bir sandal mide bulandırır Korkunç 120 bin papel Hadi bakalım oğlum Tabii bunları ben hesapladım Nasıl biriyim değil mi? Ha? Bilirim. İşte şuraya. 80 santimetre yandan güzel bir gedik. Tam su kesiminde. Yarı altta yarı üstte. Sol keşiği perçinlerinden sökeceğiz. Ertesi akşam ucu çelik halatla iyice bağlayacağız. Şu... Bocurgatın eski halatı sıkıca çekeceğiz İyice kalkıncaya kadar çürümüştür zorlamaz Her şeyi düşünmüşsün Islanmamak için çabuk olmamız gerekiyor. Dinle bir ses var bir yer mi gıcırtıyor? Ee, hayır yeri iyi seçtim gemi dalga yönündedir Sus dinle Bir şey yok canım rüyamı görüyorsun Duyuyor musun? Biri inmiyor. Evet. Eski tayfa bölmesinden geliyor. Orası boş. Gidip bakacağım. Üç merdiven çık. Yanda. Karanlıkta bir şey göremezsin. Feneri getirdim. Bir kadın. Aman tanrım. Kadın mı? Güzel paslak buz gibi. Ağlıyor mu, terlemiş mi? Allah kahretsin, kadının ne işi var burada? Ranze'ye uzanmış, sırt üstü yatmış. Mantosunu üstüne çekmiş. Yaklaştır feneri bakalım. Gözleri açık ama görmüyor gibi. Ölmüştür dilerim. Ellerini açıp kapıyor. Yaşıyor demek. Çıkılığını da beraber getirmiş. Bir yastığın eksikti <gülüyor> İşçi olmalı Çamaşırcı filan Elleri yıpranmış Fener yüzüne tut Titrüyor bu kadın Dişleri birbirine vuruyor Ne yapmalı bilmem ki Neniz var Bir yeriniz mi ağrıyor Duymuyor Çok genç Kaç yaşında kim bilir Yüzü de öyle kasılmış ki Kaldır feneri Yolumu göreyim, düşüp düşeceğim Boşalt bardağı Tamam Sen tut feneri Yüzüne doğru İçirmeye çalışacağım Acıyor Acıyor Acıyor Hı? İçin Neniz var Yaralı mısınız Hasta mısınız? Asa? Ay, hayır bir ee, ne, ne demek istiyor bu? Ay, bu kadar erken geleceğini sanmıyordu. Ay, ay bana kızmaya, benim kusarım diye. Ay, ay böyle. Yaşam böyle Ay. Nöbet yine başladı e, Gemiye nasıl girmiş Neden bizim gemiye Bütün tayfalarla içmeye gider gemiyi yalnız bırakır mısın Önemli olan nesi var bu kadının Ay. Durun. Ay. Durun Mendili eşkiye batırdım Boynunuza sarayım Hadi. Teşekkür ederim ee, şey, e, Neniz mi ah. Olacak. Şemsizleri konuşurken dinledim. Patronun Köstence'ye gideceğini söylüyordunuz. Çocuğun babası Köstence'de. Köstence'ye mi gitmek istiyorsunuz? Babası gittiğinde ben 6 aylık hamileydim. Köstence'de bir birhane açtı. Bana para gönderecekti. Sonra yazmadı. Ama yüzümü görünce yumuşar. Sonra çocuğun babasını bulmalıydı. Gizlice gemiye bittim Kızarız diye korkmadın mı? Param yoktu Başka gemiye binemezdim Bir iki günlük yiyecek bir şeyler getirdim Açık denize çıkınca ortalıkta Görünecektim Derdimi anlatırdım Bana acırdınız İşinize yarayabilirdim Aa, Yorum Oluyor galiba, ne, ne, ne, ne, ne yapabiliriz? Bilmiyorum. Şey. Aşlin, Aşlin, şey, şey geliyor. Ne? Gel, Sıcaksın, geliyor. biraz da eski bir örtü. Ben Tiavbo'yu uyandırayım, geliyor. sen de örtü bul, bes filan. Ben Kamerada geliyor. ne varsa, benimkine de bak. Ben. Hey, Tiavbo! Tiavbo! Tiavbo! Ne var, ne oluyor Çok Çocuk gel, ya. hemen su ısıt. Hı hı. bir kazan mı oldu? Hayır, hı. bir kadın habersiz gemiye girmiş, Bebeğim olacak diyor. Nesi nesi? Socuğu olacakmış anladın mı? Dediğin doğruysa suyu kaynatmak gerek. Ah, olması için on dakika da kaynatmalı. Sen kaynat, geliyorum. Ben neler haber vereyim? Nöbeti almadık diye merak eder. Hey neler? Neler? Ne amcamla ben gemiye habersiz binen bir kadınla ilgileniyoruz Sen devam et Ne bir, bir kadın mı Peki patron Kadın hasta canım Deniz tutması mı Hayır çocuğu olacak Ya Su hazır Dolapta temiz bezler var Al gidelim Yok, yok, yok. Korkacak bir şey yok. Olacak. Hemen şimdi. Uzatın bacaklarınızı. Çekinmeyin. Çekinmeyin. Yaşam her şeyden üstündür. Ha, tamam. Jerome, hı hı. Bezleri yanıma koy. Oldu. Sıcak suyu da şuraya. Hıhı. Siz Roman Yönetmek memleketi bulursanız oraya Örtüyü verin bana hadi. Çabuk çabuk kaybedecek zamanımız Suyu yok. boşaltayım mı? Hayır hayır ben alırım. Sizler artık dışarı çıkın. Ne yapacağımı bilirim. Altı çocuğum oldu. Hadi hadi hadi had. Birileri gitsin temiz bezler olsun. Su kaynasın. Ha, peki hemen. Hadi çabuk çabuk. On dakika kaynasın. Doğdu ya Allah! Ya Allah! Biz de Bir çocuk doğdu Yaşayan Capcanlı bir çocuk sesi bu Güneş birlikte doğdu Lümbozdan sızan ışıklar El fenerlerimizin ışıklarını sordurdu Bu köhne gemiyi ışıldattı Mucize bu Gerçekten bir mucize <Gülüyor> Sen biraz dinlen Bebeğini temiz bir gömleğe sardım bak Yanı başımda uyuyor Bebeğim Yavrum Henüz alınmazsın. Dur dur Jerome onu kamerasına götürüp yatıracak Burada uyuşur Hepinize Bütün tayfalara teşekkür ederim Ne iyisiniz İnsan bunca acı çektikten sonra çocuğunu görünce unutabiliyor demek ki. Konuşmayın. Çok yorgunsunuz. Kumuldanmadan yatın. Çok kan kaybettiniz. Dinlenmelisiniz. Şerim, Sen çocuğu al. Tut <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sol elin böyle <gülüyor> sırtına. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sağ elini daha alttan tut. Baş dikkat et, dikkat et. Başında bir damar atıyor. <gülüyor> Elbetando değil. Bu denli ufak çocuk hiç görmemiştim. Ne güzel. Göğsünde o kadar sıkma. <gülüyor> bu çocuğu dur. Sizin de çocuklarınız var mı? Altı tane. Kimi Kanada'da, Kimi tulon da. Beni ararlar ana sıra. Yaşıyorlar ya yeter. Eee işleri güçleri var. Bir gün bakarsın... ...çıka gelirler. Aaaa. Ah, ben de gevezeliğe daldım. Ortalığı temizlemeliyim. Bir can vermek için Bunca kan Acaba onu besleyecek sütüm olacak mı? Olmasa da üzülmeyin On kutu sütümüz var Sonra zaten Cebelü Tarık mola vereceğiz Gel Geçmiş olsun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Ben Micho Muşel. Geminin en genç tayfasıyım. Arkadaşlar beni gönderdiler size. Geçmiş olsun demek için. Bir şey ister misiniz diye soruyorlar. Teşekkür ederim. Hiçbir şey istemem. Biraz uyumak istiyorum Muşel. İyileşince bol bol konuşuyorsunuz. Şşşt. Yavaş ne? Uyanmasın. Amcan gönderdi. İnsan nasıl şaşıyor? 2-3 saat önce ortada yoktu. Ee, şimdi canlı. Şuna bak. Bacaklara, Ellere bak. <gülüyor> Tırnakları var. Şaşılacak şey. Kolete böyleydi. Kim kolet? Kızım. Ah öyle ya. İstasyonda görmüştüm. Ah, gözlerini açtı. <gülüyor> Soluk mavi. İstiyorum. Erkek gibi. <gülüyor> Kız olsaydı başka biçimde memesine Ah, git bana Tiebo'yu çağır. Ne yapmak gerektiğini o bilir. E, tamam. Hadi. Bebekle oynamaktan hoşlandım bakıyorum. Evet amca. Tiebo öğretti. Her iki saatte bir emziğini vermek, altını değiştirmek tüm zamanını alıyor insanın. He, ama ciddi şeylere konuşmak için de zaman ayırmak gerek. İki gün sonra Cebeli Tarık'ta olacağız. Gece yarısı varacak biçimde yolu ayarladım. Didik didik edilmek istemiyorum, anlıyorsun değil mi? Haklısın. Ah, kustu. Ay. Maman çok mu geldi bebek hı? İyi iyi güzel de bu kadınla bu çocuk bizim işlerimize takıntı olacak Hangi işlerimize Sen aklını mı kaçırdın hangi işlerimize imiş Sanki sen de ben de tehlikede değiliz Ömrünü kodeste mi geçirmeye niyetlisin Öyle ya yalancı yük var Kağıtları imzaladık Gemiyi ne yapacağımızı biliyorsun sen hala durmuş Yok altı değişecek Yok kustur yok... Çocuğu uyandıracaksın Zamanı gelince görüşürüz Bir... Gidip kadınla konuşacağım Uyuyorsa bile uyandırırım sizi ona anlatırım O güçlüdür Çocuk onun olduğuna göre O ne? Aman tanrım Teyemov Teyemov Teyemov Kalk kalk uyan Ne var Teyemov Kadın ölmüş ne? Deme Nasıl olur? İyiydi Gel giderim hadi Nasıl acaba diye bakayım dedim El lambasını ona doğru tuttum Ayaklarım ıslak yapışkan bir şey üzerinde kaydı Önce bir şey anlamadım Elimle yeri yokladım Lambanın ışığında elime baktım kan Göl gibi Kadın boylu boyunca ranzada yatıyordu bir kolu aşağıya sarkmıştı Belki ölmemiştir. Yüzüne değdim henüz sıcaktı Ama ağzı ağız, açıktı Cebimden aynayı çıkardım ağzına tuttum Buğulanmadı Nabzına bakayım Ne nabızda ne kalpte hareket var Ne yazık Ne kadar da gençmiş Acılardan kurtulunca Kim olduğunu öğrenmeliyiz Öyle çocuk var. Ee, bir elbisesi, e, mantosu, e, eski bir el çantası. Aç bakalım. Eee broş, e, tarak, ayna, mendil. Artık işine yaramaz bunlar senin zavallı kadıncağız. Altta bir tomar kağıt var. Hı hı. Mektuplar Aynı yazı Oku bir ikisini Kendine iyi bak Kuvvet ilaçları al İşim iyi yürüyor Memnunum Her ay sana bir şeyler gönderirim Eğlenceler yapıyorum Bu müşterileri çok çekiyor Onlarda kafaları Sen de buraya gelince bana yardım edersin Her ikimize de iş var Mektuplar seyrelmiş yazacak zamanım yok Umarım iyisindir hepsinde aynı adres Fransız bir ahanesi kaleevitore köstenence Romanya Sisma. Güdükler arttı Siz iyice bastırdı Sen git yat Yok yorulmadım Nel iki saat nöbet tuttu ben de uyudum Sıra bende sen git <gülüyor> Çocukla ilgilenmek istemiyor musun? Fiyabos sütünü verecek <Gülüyor> Biliyor musun? Kadın öldü Sen ne diyorsun Jerome? Bu gece Büyük bir kanımı hey. Küçük ne olacak şimdi? Beraber götürürüz Vardığımızda babasına yazarız Adresini buldum demiş. Yazık Köstence'ye kadar gidemiyoruz <Gülüyor> Evet yazık ya babası Çocuğu istemiyorsa Bakarız Bak bu sis düdüğünü Her on dakikada çal Sahilden on mil açık git Kara suları dışında kalırsın böylece Üç mil diyorlar ama açıktan gitmek daha doğru Kontrol etmeye kalkmasınlar Sadece kağıtlara baksalar önemli değil Bilemezsin ki Yükü de görelim derlerse Oh Ne kadar üzüldük patron bilemezsiniz ya, Sizler de mi duydunuz Tüm tayfalar ayakta Hepsi öyle üzümler. Öleceğini hiç sanmazdım ee, Olur bazen Kaza gibi bir şey Ne yazık. ne yapacağız şimdi Cebili Tarık'a geliyoruz indiririz Olmaz İngiliz bunlar İndiremezsiniz diyebilirler Tatsızlık çıksın istemem Ancak kağıtları kontrol ettirecek kadar kalabiliriz zıhtımda Ama onu böyle On gün muhafaza edemeyiz patron Kurallar kesinle, Tabusuz olmaz Bir tane yaparız Ne Neyle Makine sandıklarının kapaklarıyla Ne olmaz Yüke dokunmaya hakkım yok Benim değil Ayrıca bu biçimsiz ham tahtalarla bir şey yapılamaz ki Evet eh. Öyleyse örf uyarınca denize atmak gerekir. Tamam. tamam. Kaçta? Onda. Ne kadar erken olursa o kadar. Hazırladık. Amcam beş dakika sonra gelsin diyor. Ben gelmeyeceğim Uşer. Buradan uğurlarım. Gemiyi 3 mile indirmeni söyledi 3 mile indir Hadi sen git biraz bir şeyler ye Jerome Bütün tayfayı mekan edin Bir saate kadar Portekiz'e gelmiş olacağız Öyle ben kalırım bu mende Törenden sonra çocuğu görmeye gittik Hepimiz tüm tayfa Despermedik Mışıl mışıl uyuyorduk ...yemekhaneye gidiyorum ben. Ha, gel Jerome, sen de yanımıza otur. Yok, şöyle köşeye geçerim. Aa, yolculuktan döner dönmez... ...aldığım parayla bir tatil vereceğim kendime. Ne yapacaksın? Bahçemle ilgileneceğim. Gül mevsimidir. Bahçeye çepeçevre gül fidanı dikeceğim. Hey! Bilir misiniz nasıl dikilir gül? Oho. Oho. Daha dikmesini <gülüyor> bilmiyor. Bahçesini gülle donatacakmış ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Plemike <bakın. gül> toprağa dikilir oğlum. Sus da anlatayım. Ormana gidersin, gül fidanları bulursun. Karıştırma diye bu. Ee, yabani gül fidanları bulursun plemik. Kökleriyle çıkarırsın. Bellenmiş toprağa daldırırsın. Ha, dibine ne korsun biliyor musun? Ya bilmez bilmez onu da bilmez Taze inek gübresi Bu canlandırır onları Daha sonra aşı yaparsın Haziranda da günleri toplarsın Günleri çok severim Ben de sarısı, kırmızısı Çeşitli ülkelerin ten rengi gibi Canlı yaşıyor Ya öyle mi? İçlendin gene bu Ben gittiğimiz yerden karıma baboş getireceğim Ne ne getireceksin Baboş duymadın mı İşli terlik Üstünde kocaman pomponu var Köstencede güzelleri bulunurmuş Bu oğlan kaçık diyorum da inanmıyorsunuz Karısı yok terlik getirecek mi ya? <gülüyor> Bir gün olur Ben terlik alamam Nasıl olur? Karım yok Sokağa atmasaydın sen de O kendi gitti <gülüyor> Ama yalnız değilim Annesi babası beni sık sık Evlerine çağırırlar Yemek yeriz Ondan söz ederiz İşte günler geçiyor Denize atılan ölüler hemen dibe giderler mi? Elbette torbanın içine ağırlık konur Ama yine de iyi değil ölü Kapat oğlum Muşel bu konuyu Karına terlik götürmekten söz ederken Nereden aklına geldi Hepimiz biraz kafamız dağılsın dedik. Ben bizim ihtiyarlara daha ciddi bir şey götürmek isterdim. Romanya'da güzel bakır tencereler yaparlar. Hmm, bir tane alırım. Hmm, ben de anneme bir tane alırım. Eh, ölenle ölünmüyor. O cump denizin dibine... Ne yaptın diyor be? Rus bebek. Ne yapalım ha? Altını kirletmişsin. Temizlemeyelim be. Ha. Sen şu çengelli yine verip. Et. Altını bağlayınca verirsin. Hmm. Şu miniciklera bak, bak, bak, bak, bak. Şu bacakları falan da bak, bak, bak, bak. Sen de bayıldın değil mi? Şu dünyada ölüm de var. Doğum da var. Aşk da. Ama sadece kadının kollarında duyduğumuz mudur aşk? diye Aşk belki de bu. Bak gül kadar taptaze. Ne diyorduk bilen mi? Sarısı, kırmızısı, çeşitli ülkelerin ten rengi gibi taptaze yaşıyor. İşte gül bu. Denizlerin ortasında sanki bizleri yaşatmak için birden doğu verdi. Deniz gülü işte bu. Hadi sen git yavrum. Yat artık yorulmuş olmalısın ee, Daha kalabilirim patron yorulmadım Hadi ne git yat Altı saat nöbet Bacakların dermansız kalmıştır Gücün yarına da kalsın Gerçekten Bay Roman kalabilirim Yeğenimle bölüşürüz nöbeti Peki iyi akşamlar Kolu dümene bağla Jerome. Gemi dost doğru Afrika kıyılarda paralel yoluna devam eder kendi kendine her şey tamam olunca geliri yolu keserim Oldukça iş var da Hadi yürü kamerama O torbayı ne yapacaksın? Ee, doldur şu konserveleri içine Kurtarma sandalında ne yiyeceğiz? kadını tıktığınız torbanın aynı. Hadi hadi hadi doldur hadi tamam. Ha. Hadi. Hmm. E, tamam. Her şeyi düşünürsün. Tutucundan bakalım şimdi. Hmm. Sandalye yerleştir. <gülüyor> ben içine atlayayım sen uzatır. Daha yavaş konuş. Hepsi yemekhanede. Olsun olsun. Sana doğru çek hmm. dik, dik, Dikkat dikkat dikkat. Balanga kafana çarpacak Gemi ama yalpalıyor Sandal çok oynuyor Sıkıdın. Baş tarafa yerleştir ah. Tamam Ne, ne, ne duruyorsun? duruyorsun Çabuk Uyudun mu ne Yok yok Boşaltma deliğini sıkıştırıyordum Yağmur suları aksın diye çıkarmıştım Hadi hadi hayal kuracak zaman değil ben baktım Öteki sandal İyice çiviledim yerine Düşündüm, sacı kaldırdıktan sonra hızlı keseceğim ve stop edeceğim. Böylece gemi daha iyi dalar ve daha çabuk su alır. Makine dairesinde bu gece Plenwick olduğuna göre... ...ses borusundan gelecek her emre pek iyi patron diye cevap verecek. Az sonra öleceğinden hiç haberi olmaz. Çıldırdın mı sen saçmalama? Al aletleri. Al. Hadi, dur ben geçeyim onu. Ya ya, fener bana bırak. <gülüyor> Kafayı çekmişler. Ben kitlem. Hadi yürüsene. Ne durdun kapıda? Anahtarı çevirdik, tamam. Oh, öyle dalmışlar ki duyan olmaz. Hadi yardım et bana. Kaldır ucu, saçın ucunu çek. Bakma öyle alıkalık. Alık. Daha daha çek, daha çek. Ay, ay, ay, ay, ay, oh. Oh, oh, oh. Böbreklerim ne zaman eğilsem zorlar meretler. Ay, ah. kabloyu iki uca sıkıca bağlayacağım ki. Hı, ah! Bir kafatası nedenli yumuşakmış. Ne arıyorsun burada Nasıl çıktın dışarıya Ben, ben... Yemek sıcaktı Otur Oturamadım Ç Çocuğun yanına gittim Dönüyordum Kafanı kaldırsana <gülüyor> Gitme gözlerini ona <gülüyor> Şiş söyle Nel Evet amcam Yanılmıyorsun Ben öldürdüm Neden diye sormayacak mısın Hoş sana anlatmaya kalksam anlamayacaksın Yalnız şunu bil ki Yaptımsa yapmam gerektiği içindir Hala kazık gibi duracak mısın karşımda? Hayır Hayır Bay Jerome. Görüyorsun ki denize atmaktan başka çare yok Bakın size, size yardım edelim Bay Jerome. Önceden tasarladım mı bilmiyorum Ama şimdi şunu biliyorum ki Bunu yapmamazlık edemezdim Bilmediğim bir güç kolumu havaya kaldırdı Öylesine güçle vurmuşum ki kafatası çöktü Kan bile akmadı Güverteye kadar sürükledim Sen karşıma çıkmazsaydın Ben, ben, ben kimseye bir şey söylemem Ben onuzlarından kaldırayım Sen ceketini çıkar Onu ilk kez kucaklıyorum Ceplerini... Ceplerini boşaltayım mı? Hayır, Hayır Kova saatini de cebine koy Olur. Katla bir kenara bırak Tamam. Şenen'i tutmasını bilirsen herkes intihar ettiğine inanır. bakın hiçbir şey Hiçbir şey söylemem kimseye İnanın. Ayaklarından tut Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Yarın Ceset hakkında kimse sana bir şey sormez Neden sorsunlar Bilmezlikten gelirsin Anlıyorsun değil mi? Evet anlıyorum Bir gün her şeyi öğrendiğinde eminim bana hak vereceksin İyi geceler İyi geceler Berte de buldum. Katlanmış bir kenara konmuş. Nedir olmuş he? Bayrak gibi sallayıp durma. Bu ne? Bu şeyin şeyin gömleği. Patronun amcanızın gömleği. Unutmuştur Berte. Yok yok başka şey. Bütün tayfalar merak içinde. Git neles söyle dümen tutsun. Ben de geliyorum. Ha? Susun. Susun biraz Kamerasına baktınız mı Baktık yok haberi alır almaz ben gittim kamerasına Başka her yana baktık Hiçbir yerde yok Boşalt Boş bakalım ceplerini Ay, Boş bu Saati bu İşte cüzdanı Piposu. Ee, Ne diyorsun bu işe sen Şerom Diyorum ki Gece dalgalara daldı ya, faydasız şey, diyor. Olabilir, al. olabilir. Arkadaşlar kesin konuşmayı. Yaşlanmıştılar. Romeo'nun burada bir yeğeni var. Ona baş sağlığı dilemeliyiz. Hepimiz acına katılırız canım. Biz de senin kadar. Oldu oldu. Ya bu, ver cüzdanı bana. Geminin kağıtlar var içinde. Ortalıkta dolaşma sen. Al. Biraz ıslanmış. Gece yağmur yağmış. Olsun. Ben kaptan köşküne gidiyorum Kendimi acındıracak zaman değil Sevmezdik onun bağırıp çağırmasını Küfretmesini Hiçbirimiz Yine de yokluğuna alışamıyor insan Çok acayip geliyor bu iş bana Neden yaptı kim O kadın cihazdan sonra bir bu eksikti Allah kahretsin Sıra kimde dersiniz Belki de sende planlık Ha Gümeni bana bırak Neil. sen git Ne titriyorsun butalar Çenelerin birbirine geçecek Sen git Neel <gülüyor> 2 saat sonra gelirsin Sana kahve getirdim Jerome Sıcak sıcak içersin Teşekkür ederim İyi ettin bu çok yoruldum Elbette bütün gün de sen kaldın Nerede bu sersemnel Nasıl bırakır beni bütün gün burada Bütün gün görünmedi hiç Zaten iki gündür uyur gezer bir hali vardı ha, Muşel'e söyle hemen bulsun neredeyse bu sersemeyi Hemen bulup getirsin buraya Olur Jerome olur buluruz Muşel Neyeli nerede biliyor musun? Hayır hiç görmedim. Kaptan köşkünde değil mi? Bütün gün çıkmamış. Jerome çok kızgın hemen gelsin diyor. Muşel koş geminin her yanını ara. Gerçekten. Akşam yemeğe de gelmedi. <gülüyor> Belki o da. İntihar mı etti demek istiyorsun? Şu ufacık gemide 12 saat ortalıkta görünmezse. İhtiyar patron gibi yatmasına bir neden yok ki. Kim bilir çok kapalı bir adam. Saçmalama bu Adriye. Her yanı aradım bakmadığım yer kalmadı. Yok. Çocuğun yanına baktın mı? Evet, orada da yok. Çocuk nasıl? Mışıl mışıl uyuyor. Sen ne dersin bu işe bu adrese? Söyledim. Gemide biri başladığını. Hani başka şey de gelmiyor aklı. Patrona ben söyleyemem. Bana kızar. Sen yakın dostusun. Sen söyle diye bu. Ne diyorsun sen Diyorum ki her gene aradık yok Bir tek şey var Amcan gibi denize atlamış olmaz Hatice hanım budala gibi konuşma İşsizlikten kıvranıyordu Onu buldum <gülüyor> iş verdim neden intihar etsin Hiçbir yerde bulunmadı da Sen geç dümene bir süre Ben bilmem ki jerome Yaparsın. Uzun değil İstanbul'a varmaya daha ki saat var Hızlı değiştirme Burnu aynı yönde tut ben gidip arayacağım Hey! Serseren! Bana bakın. Sen Muşel, git baş altına bak. Oradan geliyorum. Git bir daha bak. İyi bakmadın. Sen bu Adrie, kaptan köşküne çık. Tebaya yardım et. İnzilikten anlarsın. Sizler hepiniz araştırın. Her yana baktılar. Sandallara bakıldı mı? Yok hayır. Yakıç altına, altanbara, merdiven altlarına. Baktım. Olsun. Bir daha bakın. Uçmadı ya bu adam. Hadi fırlın! Onu bulacaksınız. Kalk, sen, sen Siz siz misiniz patron? Nedir bu halin? Geberecek kadar içilir mi? Kan, kan değil, butala. Şarap şişesini devirmişsin Seyir defterini berbat etmişsin Kalk, kalk da şu ranzada zıbar. <gülüyor> Amcamın kamerasına girmek nereden aklına geldi ha? Bil, bilmiyorum patron. Kendimi bir birden... daha burada buldum. Patronum, ben, ben bir şey, hiçbir şey, hiçbir şey söylemem kimseye. Böyle tanırsınız. Yemin <gülüyor> ederim, söylemem. Bırak elimi. Yemin ederim, sizinle benim aramda kalacak. Ölünce de, ölünce. Korkak köpek, Ölüm. zıbar burada. Köstenciye gelinceye kadar dışarı çıkmak yok Kapıyı üstüne kilitleyeceğim <gülüyor> Çıkacak halinde yok ya. Sen uyudukça tehlikede uyuyor demektir Senin gibi korkaklar yeminlerini tutabilirler mi? Umutsuzluğa kapılmamalıyım Herkes amcamın intihar ettiğine inanıyor Gerekirse tanıklık ederler. Ama yine de içimdeki sıkıntı ve zavallılık sonsuz. Çocuğu düşünmeliyim. Çocuklar seni arıyorlardı Jerome. Geldim işte. Neyli hiçbir yerde bulamamışlar. İyi aramamışlar. Amcamın kamerasında hastalanmış. Önemli değil. Ama kimse rahatsız etmesin onu. Bırak dümeni bana. Canın sıkkın haklısınız Jerome. Ama ne gelir elden Bak İstanbul'un sırları camileri göründü Dört yıl önce bir gün kalmıştım Çocuklar boğaz içini görmek için sabırsızlanıyorlar Muşel burunda Demir atmak için hazır bekliyor Söyle ona insin aşağı. Durmuyoruz yolumuza devam Ya, Yarın akşam on birde köstence dolarız O zamana kadar yemeği bana buraya gönder Cevo tayfaya söyle karaya çıkabilirler Hazırlanmaya başladılar bile Cevo İki hafta kara yüzü görmeyen Gemici köstence kahvelerine Atmaz mı çektedir Ah patron sizi arıyordu Kim? Neal. Sen ne diyorsun bu şer ee, Bay Neel sizi arıyordu ...kente çıkmak istiyordu. Sonra Bay bu onunla birlikte gitti. Ama hastaydı o. <gülüyor> öyle patron, sarhoştu. Az önce de görseydiniz sallanıyordu. İçkiyi nereden bulmuş? <gülüyor> Amcanızın kamerasında doluymuş. Peki, kapıyı kim açtı ona? Biz, yani ben. Patron, akşam çorba isterim diye öyle bir yumrukluyordu ki kapıyı. Hangi anahtarla? Her anahtar, her kapıyı açar. Kilitler hep aynı. <gülüyor> ne tatlı şey... <gülüyor> Bir de güzel uyuyor Dışarıya çıkarıyorsunuz O da göstenceyi görsün biraz <gülüyor> Hoşçakalın patron Ben de çıkıyorum Teobo yanında olduğuna göre Tehlike yok Hoş çocuğun işi dururken Peşinden gidecek zamanım da yok ki <gülüyor> Terazinin kefesinde Öyle hafif kalıyor ki <gülüyor> Bay Bruna, e, Jean Bruna siz misiniz? Evet benim. Oh, siz Fransızsınız. Evet. <gülüyor> ben de Marsilyalıyım. Ama bir iki yıldır köstencede çalışıyorum. Burada kabare işi iyi gidiyor. Sahibi misiniz? Ya, Evet, evet. E, geçin, geçin, oturun. Şey, e, ben... E... Nedir bu? Kucağınızdaki çocuk mu? Yo yo, siz delimsiniz. Buraya çocuk da gelir mi? <gülüyor> Fransızsınız diye size en iyi masamı gösterdim. Ama kucağında her ana vazı koparmaya hazır bir bebekle buraya gelmek ne akıl? Evli misiniz bay birine? Evet. Neden sordunuz? Parmağınızda yüzük var da? Var elbet. Benim de bir çocuğum olacak. Ama böyle kundaktayken buraya getirmek aklıma gelmez Buraya ne çocuk ne de dinenci girer, anlaşıldı mı? Doğru. Burası bir çocuğa göre yer değil Ha şunu bileydin Ne de sen bu çocuğa göre bir baba Anlamadım Ne demek istiyorsun Hiç hiç Bay Bruno. Bana bakın müessesemin değerini düşürmeye hakkınız yok Çıkın gidin buradan hadi çakın. <gülüyor> Jerome artık onu duymuyordu nasıl bir tehlikeden kurtulduğunu ta içinde duyarak oradan koşarak kaçtı, kaçtı. Korkuyu şimdi anlamıştı. İnsan ne kendi ne de ilgili olduğu kişilerin yaşamının üzerine titremedikçe, onu gerçekten bağlayan bir şey olmadıkça korkuyu bilemez. Şu anda kollarında sıkıca tuttuğu küçücük bir varlık için korkmuştu. Belki de bugüne dek onu derinliğine saran tek nesne tek duygu olduğu için korkmuştu. Bunları henüz kendi kendine yineleyemiyordu ama seziniyor, tahmin ediyor, anlamına varmaya çalışıyordu. Bu zamana kadar hiçbir şeye inanmamıştı. Belki de bunun içindir ki ne denli aşina olsa da yaşamın ve ölümün anlamına aynı anda bilmeden varabilmişti. Sanki bilinmeyen bir gücün öğretisiyle öğreni vermiş gibi bebeği kollarında daha bir becerikli daha bir biçimde tutarak sapsade ama görkemli bir haz içinde denizgülüne doğru ilerledi. Artık her şey yıkılabilirdi. Ondan her şeyi alabilirlerdi. Hatta onu hala hayata bağlayan bu sıcacık narin bağı bile koparabilirlerdi. Ama hiçbir şey onu şu anda bilincine vardığı insan olmaktan ayıramazdı. Gemiyi sahile bağlayan iskeleye adımını atar atmaz bir el omzunu tuttu. Jandarma. Şaşman Yavaşça döndü. Sizi izliyorum dedi. Jérôme söyle. Söyle bana yalandır de. Yalan olan ne? Romain'i öldürdüğün. Yo, doğru. Evet dostum doğru. Köşedeki jandarma Fransızca biliyor. Şu sarhoş neyli? Allah hazırla Allah kahretsin seni. Kahvede her şeyi bir bir anlattı Ulu Orta. Ağlıyor ya. Gemiden çıkarken yakalamıştım. Bir kahvede gidip oturalım dedi. Tam onu dışarıya çıkarayım derken patron polise telefon etmiş. Fransızca biliyormuş. İkimizi de buraya getirdiler. Sonra seni aramaya gittiler. İşte geldim. Ben öldürmedim de. Herkes biliyor ki Romain bir kazada denize düştü ya da intihar etti. Olamaz imkansız. Onu denize atan ben olduğuma göre... Ah deli, deli, zördeli. Git. Seni çağırıyor, git. Şey, affedersiniz. Ee, sanırım siz Fransızca biliyorsunuz. Evet. Size anlatılanlar doğrudur. Yani... Amcam Roman Jardu'yu ben öldürdüm Açıkça itiraf ediyorsunuz öyle mi? İtirafımı zapta geçirebilirsiniz Yani Diyorsunuz ki amcanızı siz Peki ama neden? Neden? Çünkü öyle gerekiyordu Çünkü başka türlü yapamazdım Çünkü Peki Siz bilirsiniz Sizi tutukluyorum Peki Oturun karşıya bekleyin Gelip sizi götürecekler Çocuğunu ne yapmak istediğinizi de bize söylersiniz Peki Hiç değilse bir şeyler söyleseydin Jerome Elbet bir nedeni vardı öldürmenin Niye yarar Birden anladım ki Geri yok Yasalar söyleyeceklerimden çok daha güçlü Onun için boyun yedim Belki de birkaç gündür boyun eğmiştim de Şimdi anladım İçimde gelişen değişikliği anlatmaya çalışsam neye yarar? Diye bu beni alıp götürecekler. Bana bir iyilik yapmanı istiyorum. Söyle. Çocuğu götür. Yoksul çocuklar evine yerleştir. Mary Louise sana yardım eder. Sizlerin elinde oldukça içim rahat. Ona söyle beni beklemesin. ...senden bir çocuğum olsun istiyorum diyordu. İşte çocuk. Şerburk'a dönebilseydim... ...belki de onunla evlenebilirdim. Alayım mı artık? Al bu. Üzülme. Bu canlı sıcaklığı artık... ...göğsümde tutamıyorum. Ama... ...şimdi içimde. Bay Jerome Jardin. Hmm. Erleri izle seni hücrene götürecekler.